Karagöz'üm Heh. program başladı ee, program. E, merhaba merhaba. E, hayırdır dalgınsın bugün. Hacı Batı, şu alnım biraz açılmış mı? Alnım mı? Tepende saç var mı ki Karagöz'üm? Tepemde mi var? Yok. Yoksa bunlar ne? Onlar birkaç tel saç. Hayır benim saçım ince telli de o yüzden. ha belli belli. Haa belli belli i̇mal, imal imal konuşma benimle. Bazı erkeklerin kaderi ne yaparsın efendim? Neymiş kader ulan? Tamam tamam yok bir şey yok bir şey kapattım konuyu. Yok bazı mevsimlerde olurmuş. Ee, şimdi daldın gittin ne oldu? Yok ben konuyu kapattım da ondan. Şimdilik kabullenmek zor tabii. Ne ya? Hiçbir şey kara gözüm, hiçbir şey. Sen bana kel olmaya aday mı diyorsun? Normaldir olabilir diyorum efendim. Ah, babamın istemediğim tek mirası acıvat Stresten mevsim değişikliğinden de kaynaklanıyor olabilir kara bak. İnşallah geçicidir acıvat ama laf aramızda sabahları yatırmak için çok uğraşıyorum. Elimde tarak bir sağa bir sola ama nafile. Haydi tarak kullanır mıydı ki kendim? Neyler? Diyorum ki hiç olmazsa berber masrafın yarıya iner efendim. İniyor mu? İnmiyor mu? Yarı yarıya uğraş Karakocum. iner tabii. Ha, demek ki kazıkladı berber geçen beni. Şimdi bu dönemler senin için zor olacak Karakocum. Gelecek esprilere hazır ol Dünyen bir müddet sonra alışacaktır Merak etme efendim Hazırlıklıyım ben Saçlar gitmiş diyene İşlek yolda ot bitmez diyeceğim Üstü açık spor erkek diyene Kıskanma ne olur çalış senin de olur Lafını yapıştıracağım <gülüyor> İlahi kara gözüm. Saç dökülür tel tel Olursun kel kel şarkısını söyleyene Gidişim suskun olmuştu ama Dönüşüm muhteşem olacak Şarkısını söyleyeceğim Söyle bakalım kara gözüm, söyle Ayrıca yanında kabak, sırma, ayna... ...tarak laflarını inadına kullananlar olur. Sinirlenme, duymazdan gel. Ha o işitince ben de... ...mor göz yolunmuş tavuk laflarını söyleyeceğim. Kim ilk susar tahmin et. Ettim efendim, et, et. Aman iyi hareket Sen içinde olayı halletmişsin ya... ...önemli olan o. Dışarısı bundan sonra vız gelir. Yazılmışsa alın yazımız, ondandır. der susarız. Ayrıca... Yani böyle beyni çok çalışan insanların kafasında çok saç bitmezmiş. Yani beyni büyük, ondan öyle. Eyvallah efendim, hadi bakalım sohbete son verelim. Dinleyicilerimize de veda edelim. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola! Abdullah.